Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Rabbani yol hikmetler yoluydu, anlamlar yoluydu. aru duru bir yoldu, esasları ilkeleri açık seçikti. Tevhidin manası fıtrata uyum halindeydi, kainatla ahenk halindeydi. Kitab-ı Kerim insanlığa tevhidi sunuyor, Tevhidi anlatıyordu. Fıtrat berraktı. Kainat muhteşemdi. İleri boyutta güzeldi. İnceden inceye işlenmiş bir dantel gibiydi kainat. Her şey bire işaret ediyordu. Varlıklar var edeni işaretliyordu. Kendi kendine olmadıkları açıktı, berraktı. Tesadüfen olmayacakları o incecik sistemleriyle belliydi. Her şeye gücü yetene, her şeyi yerli yerince yapana işaret düşüyordu. O gücü ilmi her şeye yetendi. Hakka davet eden kişinin sade, anlaşılır ve açıklık içinde bir anlatım olacaktı. Felsefi ve karışık meseleler yerine bilinen, görünen iyilik ve gerçeklerden söz etmeliydi. Hakikat karmaşık değildi, evren karmaşık değildi. Varlıklar karmaşık değildi. Varlıkları var edenin gerçekliği ortadaydı. İnsana bu gerçekliği anlaşılır bir dille sunmak vardı. Fıtratında duyduğu gerçekliği hatırlatmak vardı. Üslup anlatım kuşatıcı ve sade olmalıydı. Okuyan da okumayı bilmeyen de anlamalıydı. Aydını da cahili de anlamalıydı. Hakikatin hikmetle anlatımı güzel bir şekilde sunumu kalplere yol bulurdu. Kalpleri etkilerdi. Kalplerden kalplere dalga dalga yayılırdı. İslam'ı anlatanlar öncelikle nezih hallerle hallenen olmalıydı. İslam ahlakının insanı olmalıydı. Şeffaf ve güvenilir oluşları ileri boyutta olmalıydı. İhlası, samimiyeti beden diline sinmeliydi. Rızayı i bariden başka zerrece bir kaygısının olmadığı ortada olmalıydı. İslam aklı ve kalbi kuşatırdı. Müminin güzel halleri insanları kendine çekerdi. Bu gözelliğe karşı çıkanlar ya körü körüne yaşaya geldiklere hayat tarzlarını bırakmak istemeyenlerdi ya da menfaatçı tiplerdi. Genelde sadece gerçekler insanı insanlığı bağrına çekerdi. Mümin bunu gözlemleyendi, bunu yaşayandı ama yer yer inatçılarla Cahillerle karşı karşıya gelmek de kaçınılmazdı. Bu insanlar kendi kanaatlerinde inat ederlerdi, tartışırlardı, hatta çirkin münakaşalara girmek isterlerdi, daha da ileriye giderek kavga etmek isterlerdi. Basiretli müminlerse asla çirkin tartışmalara meydan vermezlerdi. Kavgaya yol açmazlardı, bağırarak konuşmazlardı, işi nefsani zemine düşürmekten özenle sakınırlardı. Öfkelenebilirlerdi ama öfkelerini sinelerine çekerlerdi. İnsanları hoş görmeye gayret gösterirlerdi. Nefislerine yenip düşmekten Allah'a sığınırlardı. Karşısındaki insanı önce anlamaya çalışırdı. İçten bir insan olup olmadığını anlamaya gayret ederdi. Şayet demagoji yapmak isteyen, kendi bildiğinden başka bir şey dinlemek istemeyense bunu hemen anlamaya çalışırdı. Ve konuyu artık uzatmazdı. İnsani ilişkilere zarar vermekten özel de sakınırdı. Şuna son derece dikkat ederdi. İnsanlarla ya güzel güzel konuşmanın zeminini bulurdu ya da bu güzellik oluşmuyorsa konuya girmezdi, girmişse de uzatmazdı. Kalplere son derece dikkat ederdi. Hassaten şahsiyet yapmaktan özenle sakınırdı. Sadece konuya odaklanırdı. Konuyu anlatmaya gayret ederdi. Onun büyük bir kaygısı vardı. Büyük bir hedefi vardı. Her insana hakkı anlatabilmekti. Bu nedenle hiçbir insanı kırmama duyarlılığı taşırdı. Bugün güzel güzel hasbale edemediği insanla olaki yarın sohbet edebilme imkanını bulabilirdi. Hiçbiri olmasa bile kalpleri kırmadan hareket etmiş olurdu. Bu ise zaten Ahlakının davasının gereğiydi Şeytan Hak yolunun yolcularına karşı Daima uyanık Daima tuzaklar peşinde olurdu Kendini izleyenlere Tahrik ederdi Kışkırtırdı Müminlere saldırmalarını Cıngar çıkarmalarını Yalan ve iftiralar atmalarını isterdi Onun izinde olanlar da Onları yapardı Haliyle bu durumlar Mümin insanı öfkelendirirdi ama mümin bilirdi. Genelde öfke şeytandandı. Mümin insana yanlış yaptırmak için öfkelendirmeye gayret ederdi. Öfke hali, aklı selimi işlevsiz hale getirirdi. Kalbi selimi bulandırırdı. Artık yanlış yapmak kaçınılmaz hale gelebilirdi. Bu nedenle mümin insan öfkelenmeye başladığında hemen Rabbi Rahim'e sığınırdı. Ondan sükunet dilerdi, ondan sekinet isterdi... Ondan inşirah isterdi. Onların temel bir kaygıları vardı. Sözlerinde, davranışlarında ve hareketlerinde Allahu Teala'nın rızasına uygun düşmeyen hallerden sakınmaktı. Temel kaygıları buydu. Bu nedenle nefsin ve şeytanın dürtülerine karşı olabildiğince uyanık olmaya çalışırlardı. Mümin insanın kalbine kötü bir fikir, kötü bir istek ve kötü bir niyet geldiğinde bundan ciddi anlamda rahatsız olurdu. Kalbinin bulanmasından derin rahatsızlıklar duyardı. Hemen Rabbine yönelirdi. Arınmak için, güzel duygularına düşüncelerle yönelmek için güç, kuvvet isterdi Rabbinden. Rahmeti Rahman'a sığınırdı. Rahmani iklimlere koşmaya çalışırdı. Rabbinin rahmetine vasıl olmaya gayret ederdi. Bir insanın gönlüne yol bulmaya çalışan, önce kendi gönlünü korumalıydı. Kendi gönlünü pırıl pırıl tutmalıydı. Şeffaf bir gönlün sahibi olmaya gayret etmeliydi. Güzel bir gönülle ancak gönüllere gidilirdi. Gönüllere yol bulunurdu. Fussule suresinin 33. ayeti celilesinde, Allah'a ibadete davet eden, ve salih amel işleyip ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözde kim vardır buyuruluyor. Önceki ayetlerde davet hususundaki bazı esaslara dikkat çekiliyordu. İman sahiplerinin hangi zorluklar olursa olsun umutlarını kırmamaları gerektiği öğretiliyordu. En çetin şartlarda bile sabırla, vakarla, akli selimle hareket etmeleri öğretiliyordu davanın nefislere asla indirgenmemesi, davanın Rabbani bir dava olduğunun şuuruyla hareket edilmesi öğretiliyordu. En öfkeli insanlara dahi, en saldırgan insanlara bile sabırla, öfkelenmeden bir tavır içerisinde olunması gerektiği vurgulanıyordu. Bu ayeti kerimede Allah'a davet eden, davet ettiği esasları hayat haline getiren, bir de Mü'min kimliğini olduğu gibi ortaya koyan şeffaf ve dirayetli mü'min insanın portresi çiziliyordu. Mekke müşrik toplumunda iman etmiş bir insanın ben Müslümanlardanım ya da ben Müslümanım demesi en büyük tehlikeydi. Bu şuna benziyordu. Vahşi hayvanların çok olduğu bir ortamda yolculuk yapmak gibi bir şeydi. Aslanların, kaplanların her an saldırması, parçalaması riski vardı. Hayat her an büyük ve ölümcü bir tehlikenin içindeydi. İman etmenin bir cephesi de böyleydi. Kullara kulluğun egeman olduğu bütün ortamlarda ben sadece Allah'ın kuluyum ve O'na kulluk ederim demek ne büyük tehlikeydi. Biz bunu Hz. Habbab bin Eret'in hayatında görmüştük. Afrika'nın en güzel insanı Hz. Bilal Efendimiz'in hayatında görmüştük. Gıfar kabilesinin öncü insanı Hazreti Ebu Zerr'in gıfari Efendimizin hayatında görmüştük. Ebuzer Zer Hazretleri iman iklimine giriyordu, İslam'la şerefleniyordu. İman nuru onu kabına sığmaz bir hale dönüştürüyordu. Peygamber Efendimiz'den izin istiyordu. Kabe'ye varacaktı ve ben Müslümanım diye kelime-i tevhide haykıracaktı. Peygamber Efendimiz'den izin istiyordu ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izin vermiyorlardı. Ebu Zer kendine hakim olamıyor ve Kabe'ye Mekke'nin ortasına geliyor, iman hakikatini haykırıyordu. Aslında bu ölüme davetiye çıkarmaktı. Hayatı ölümcül tehlikelere atmaktı ve öyle de oluyordu. Mekke müşrik toplumunun öncüleri Hz. Ebu Zer'e saldırıyor, tekme tokat dövüyorlardı. Linç edercesine dövüyorlardı. Ebu Zer bayılıyordu. Kendine geldiğinde bütün bedeni kandirevan içindeydi. Kendisi öyle diyordu. Bedenime baktığımda sanki kırmızıya boyanmış bir heykele benziyordu diyordu. Onlar Allah'a davet edenlerdi. Nefse kulluk yapılmamasını öğretenlerdi. Kullara kulluk yapılmamasını öğretenlerdi. Hayatlarını İslam'ın esaslarına göre yaşayanlardı. Her biri canlı Kur'an'dılar. Sözleri biz Müslümanlardanız oluyordu. Allah'a teslim olmuş ne güzel Müslümanlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam